Her birinin başında birer şeytan vardır ve sizi bu yollara çağırır. Ey Allah ve Vesselam bunu söyledikten sonra şu ayeti okudu. En'am suresi 153. ayeti. فَاِنَّ هَذِهِ سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُهُ İşte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz. وَلَتَّتَّبِعُ <Sessizlik> السُبُولَ Başka yollara uymayınız başka yollara uymayınız. Ve la tetbi'us subula an Çünkü bu yollar sizi hak yoldan ayırırlar. Zalik wasakukum leallekum tettekûn. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz. Özellikle bu ayeti seçtim soruyla ilgili cevap vermek için. Çünkü ayet şöyle bitiyor.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 sırat-ı üzere olmakla alakalıdır. Çünkü gerçek manada muttaki olabilmenin yolu bu yol üzerinde olmaktadır. Halbuki az önceki bahsettiğim hadiste, Abdullah bin Mesud'un haber verdiği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok yol olduğunu söylüyor. Ancak bu yollar şeytanların yollarıdır. Çünkü şeytan Allah'a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 ve onu ince anlayışlı kılar. Dolayısıyla bununla ilgili velike vasakum Allah size böylece öğüt veriyor. Leallekum tetequn olur ki sakınırsınız ifadesi dikkat ediniz tamamen menhece bağlıdır. Ey bu menheç de Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Aleyhisselam'a kadar bellidir. Bütün embiyanın üzerinden geçtiği menhecdir.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 Allah da biliyor, abid kimseler tanıyorum ben. Yani bu adamlar beş vakit cemaata gelen insanlar. Ben böylelerini tanıyorum. Fecr namazına bakıyorum ki mescide geliyor, şuraya, şu, ne? bu adam salih ameller yapıyor, yani öyle görünüyor. Ama mensubu olduğu tarikatın şeyhini, inanır mısınız Allah'ı sever gibi seviyor, haşa ve kelle. Yani bu nasıl Allah'tan korkmadır?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 gerçek duyguya zarar verir ve böylece çarpık bir menheç üzerinde bulunur dolayısıyla akidemiz akidemiz amellerimiz kalple birebir bağlıdır aleyhisselatü vesselam diyor ya kalpte diyor bedende diyor bir et parçası vardır eğer o ıslah olursa bütün vücut ıslah olur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 Yani komutan düzgün olduğu için askerler düzgün. Ey e, askerler düzgün işler yaptığı için komutan ihsad olmuyor. Bence böyle bakalım. Çünkü gerçekten birbirleriyle bağlantılıdır. Eğer böyle olsaydı e, beden ile yapılan amellerin e, anlamı kalmazdı. Ya da bunun kalbimize olan katkısı... E,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 Artık hiçbir şeyden ibret almadığını, Allah'tan korkmadığını, Allah'ın ayetlerinden etkilenmediğini, hiçbir husustan etkilenmediğini görürüz. Dolayısıyla işte Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın haber verdiği veya yine Aleyhissalatu vesselam bir başka hadiste diyor ki: "Fe inne ala İşte bu benim ümmetim. 73 fırkaya ayrılacak. Kulluhe finnar. Hepsi ateştedir. Ve dikkat edin hiçbir istisna yok. Hepsi ateştedir. Ondan sonra istisna geliyor. Diyor ki, illa vahide. Ancak birisi müstesna. Diyorlar ki, Men hiye ya Resulillah vesselam. Kimdir bunlar ey Allah'ın Resulü vesselam? Diyor ki, Ve ma ana aleyhi ve ashabihi. Ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir. Ben ve ashabımın üzerinde gittiği yolda gidenlerdir. İşte bu yol ve az önce En'am suresi 153. ayette geçen yol, yani Allah'ın Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar razı olduğu ve sonunda cennet olan tek bir yol vardır. O yolda,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 düşünüyorum bunun. Dini açıdan ilhamın bir bağlayıcılığının olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu ilham, bu ilham e, Kur'an ve sünnete dayanarak, yani vahye dayalı bir şekilde bir konuya vakıf olmaksa, hani bir müştehidin